Kebikeç Kitaplarını başta yangınlar olmak üzere su, güve vesaire türlü tehlikeler karşı gözü gibi koruyup sakındığından emin olmak için Carullah Efendi'nin aldığı bir takım önlemler vardı. Bunların başında da ya kebikeç geliyordu. Rivayete göre Süryanice'de haşeratı yok etmekle görevli bir meleğin veya kitap kurtları şeyhinin adıdır Kebikeç. Üzerine yazıldığı kitaba herhangi bir haşerat o melekten korktuğu yahut şeyhlerinin adına saygı duyduğu için zarar vermez. Tasavvufla alakalı bir kitabın başına Ey kebikeç gel ve bu nüshayı haşerattan koru. Matematikle alakalı bir kitabın başınaysa, ya Allah, ya Hafız, ya kebikeç ifadesini yazan Carullah Efendi'nin bu rivayetin doğruluğuna itimadının tam olduğunu söylemeye gerek yok yok sanırım